Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudilleh ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inna istaqal hadis kitabullah ve hayral hadi hedi sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umuri muhtesasıtıha ve kulle muhtesasetin bid'a ve kulle bid'atin zalal ve Bizden olmayanlar şerhinde Allah, Resulü ve müminlerle alay edenler münafıklara benzer başına kalmıştık. Münafıkların düşmanlık çehresi müminlerle ve din ile alay etmeleri şekliyle belirir. Nitekim Allah azze ve celle kitabında münafıkların müminlerle alay etme Çeşitlerini, şekillerini şöyle zikrediyor. Bakara suresinin 14-15. ayetlerinde. Müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz. Biz onlarla, müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla istihza alay eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. Müminlerle birlikte yaşayan, meclislerinde oturan münafıklar biz sizdeniz, sizin yolunuzdayız derler. Günahkar insanlardan olan şeytan dostlarının yanına gittikleri zaman da onlara hafif akıllı ve ahmak olduklarından biz onlara sadece biz sizinle beraberiz dedik. Fakat biz aslında sizin yanınızdayız. Onlarla sadece alay ediyor, akılsızlıklarına gülüyoruz derler. Bu durum... Salih insanlarla beraber oturmak zorunda kalan yahut mecbur kalmasa da onlarla beraber yaşayan bazı insanların durumudur. Kötü arkadaşlarının yanına uğradıklar zaman da biz sadece onların ne yaptıklarını, vakitlerini nasıl geçirdiklerini öğrenmek için yahut onları araştırmak için yanlarına gidiyoruz. Lakin ey küfür ve nifak dostları biz sizinleyiz derler. Bunu onların sözlerinin doğruluğuna inanarak veya şeytanlarından, kötü arkadaşlarından korktukları için yaparlar. İkinci şekle gelince, müminlere kusur bularak hor görmeleri ve hakaret ederek alay etmeleri suretiyle ortaya çıkar. TB 65-66 ayetlerinde şöyle anlatılıyor. ''Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan, elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk.'' derler. ''De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz.'' Sizden bir grubu bağışlasak bile, bir grubu da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. i̇bn Cerir ve i̇bn Ebi Hatim, i̇bn Ömer radyalanmadan şöyle rivayet ediyorlar. Tebuk gazvesinde birisi bir mecliste bizim şu Kur'an okuyucularımız kadar midelerine düşkün, diller yalancı ve düşmanla karşılaşma esasında korkak hiç kimseyi, Görmedim demişti. Orada bulunan birisi yalan söyledim fakat sen münafıksın. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu haber vereceğim dedi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve ayet naziz oldu. İbn-i Ömer radıyallahu anh, dedi ki ben onu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin üzengisine asılmış ve taşlar ayağını yaralıyorken yalan Resulü biz sadece eğleniyorduk diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah ile onun ayetleriyle ve onun Resulü ile alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir olduğunuz buyuruyordu. Kur'an ile Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ile ve dinin hükümleriyle alay eden müminlere gülen nice Müslümanlar var. Muttaffifun Suresi 29-35. ayetlerinde şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Bu münafıkların özelliği bunun münafıkların özelliği olduğunu bilmezler. Halbuki onlar sadece bir cümle ile dünyalarını ve ahiretlerini harabettiler. Allah bunu eğlenerek söyleyen adamı tekfir etmiştir. Bu da gösteriyor ki Allah meseleyi din ile alay ve istihzaya açık kapı bırakmayacak şekilde detaylı olarak açıklanmıştır. Buna rağmen bunu yapanları da tehdit etmiştir. İşte sahabeler. Onlardan birisi Allah yolunda infak için az bir şey getirdiğinde Allah Teala'nın bunun sadakasına ihtiyacı yoktur dediler. Zengin olan da bol mal getirince bu riyakardır gösteriş yapıyor dediler. Münafıkların dilinden azı da çoğu da kurtulamamıştır. Nitekim kısa bu anlatılır ve bunun üzerine Allah Teala'nın şu ayetin indirdiği zikredilir. Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlar çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır. Teybe suresi 79. ayet. Şımararak Allah'ın yolundan alıkoyanlar kafirlere benzer. Allah Azze ve Celle Enfal 47. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak ülkelerinden çıkan ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler gibi olmayın. Taberi dedi ki ey iman denler, sizler evlerinizden bübürlenerek insanlara gösteriş yaparak savaşa çıkan ve insanların İslam'a girmelerine engel olan kafir Kureyş orduları gibi davranmayın. Allah onların yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatmıştır ve kendilerini ona göre cezalandıracaktır. Ayet, Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerle savaşmak için şımarık bir şekilde yola çıkan Kureyş kafirlerine ve Ebu Cehil'in şu sözlerine işaret etmektedir. Müşriklerden bazıları, Şam'dan gelen Kervan, Müslümanların saldırısına uğramadan sağ salim Mekke'ye ulaştı, artık geri dönelim demişlerdi. Ebu Cehil ise bu teklife şöyle karşılık vermiştir. Vallahi Bedir'e gidip orada içki içip, develeri keserek yemedikçe, cariyeleri oynatıp eğlenmedikçe, Arapların bizim bu halimizi duyarak bizden çekinmeye devam etmelerini sağlamadıkça geri dönmeyeceğiz. elinin tek düşünceleri bu dünya hayatıdır. Onlar dünya hayatında kendilerine verilen nimetleri Allah'ın kendilerinden razı olduğu için verdiğini zannederler. Bu nedenle hakkı kabul etmemek için kendileri gibi güç, kuvvet, mal ve mevki verilmiş bir kavmi delil getirirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Firavun öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Taha Suresi 51. Ayet. Yani Kur'an ve sünnetin delillerinin getirildiği pek çok konuda insanların söyleye geldiği bir adet olmuştur Firavun'un bu sözü. Yani hak açıkça ortaya konduğu zaman işte bu kadar insan yanlış mı yapıyor? Bu kadar insan ne olacak? diyerek hemen bunu ileri sürerler. İşte Firavun da aynı şeyi söylemişti Musa Aleyhisselam'a. Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Ahkâf 26. ayetinde de şöyle buyrulur. Oysa onlara size vermediğimiz şeyleri vermiştik. Ey Mekkeliler onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat ne kulakları ne gözleri ve ne de kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay ettikleri şey de kendilerini kuşatı verdi. Hak ile alay etme, onların, kafirlerin ve onlara içte, iman etmiş gibi kendilerini lanse eden münafıkların ayrılmaz özelliği. Ve bunlar eskiden beri, yani insanların, yani tarih tekerrür eder derler ya, insanların hak karşısında söyleye geldikleri şey şeyler hep aynı türden şeyler. Yani kendilerine gün gibi deliller gelir fakat onlar kendilerini tatmin ettikleri daha başka şeylere tutunurlar. İşte atalar gibi, ataların yolu gibi veya zenginlikleri, malları, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlar gibi bu tip şeylerle muhalefet ederler. Hakka uyanlar, küçümseyenler. Bu sıfatlarıyla da yine kafirlere benzer. Müşriklerin ileri gelenleri hakkı kabul etmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyanların sıradan ve önemsiz kimseler olduğunu söylemişler. Zayıf ve güçsüzlerin kendilerinden önce İslam'ı kabullenmelerini gururlarına yediremedikleri için hakkı reddetmişler. Hidayet ehline aşağılayıcı çirkin sözler söylemiş ve onlara çirkin sıfatlar yakıştırmışlardır. Yani bu kıyamet gününe kadar Allah azze ve celle'den müsaade isteyen şeytanın tarih boyunca hep işte bir takım imkanlara sahip olanlara oynadı, e, klasik oyun. Fakat buna düşenler her zaman bulunuyor. Nasıl ki işte e, peygamberlerin davetlerine karşı e, bir takım insanlar, işte zayıf kimseler peygamberlere tabi olduğundan dolayı şayet hidayet gelecek olsaydı önce bize gelmeliydi. Çünkü seçkinler biziz diyerek bundan geri durdukları gibi peygamberlere tabi olanların davetlerine de e, buna benzer mazeretleri insanlar Öne sürmüşlerdir. Aslında mesela Allah Azze ve Celle daha başka birkaç yerde tekrar ediyor bunu. Kendilerine hak geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden fırka fırka oldular diye beyan ediyor bu durumu. Yani bu fırkalaşmaların altında bu tip kibirler vardır. Yani hakka karşı büyüklenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde kibir bulunan kimse, cennete girmeyecek, o azap görür diye bildirince işte kılık kıyafetle ilgili işte insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever Allah'ın Resulü dediklerinde kibir insanları küçük görmek ve hakkı reddetmektir, hakkı kabul etmemektir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanları küçük görmek ile burada kastedilen edilen hakka tabi olan insanları küçük görmek Kendilerini onlardan daha layık görmek ve hakkı kabullenmemek. Yani hak kendilerine küçük kimselerden, küçük saydığı kimselerden geldiği için reddetmek. Bu işte insanı cehenneme düşüren bir tehlike, büyük bir kibir. Burada da mesela şuara suresi 111. ayetinde dediler ki, ''Sana adi, sıradan yani en rezillerimiz, en düşük kimselerimiz tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç?'' Dediler. Enam 53. ayetinde de şöyle bildiriliyor. Biz bazılarını Allah buldu buldu da aramızdan bunlara mı ihsanda bulundu demeleri için e, diğer bazıları ile böyle imtihan etmişizdir. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Yani Allah Azze ve Celle bunun için diyor. Böyle bu yüzden imtihan ettik. Ne içinmiş? Allah buldu buldu da aramızdan bunlara mı ihsan etti? Yani imanı, hidayeti Bunlara mı nasip etti? Böyle demeleri için imtihan ettik diyor. Bazılarına o yüzden imkan verdik. Ki kim şükredecek, kim şükretmeyecek? Bunun için diyor. Ahkaf 11. ayetinde inkar edenler, iman edenler için dediler ki bu iş bir hayrı olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Onlar bizi geride bırakamazlardı. Yani o hayrı Onlardan önce Allah bize nasip ederdi demek istediler. Zuhruf 51. ayetinde Firavun kavmine seslenmiş ve demişti ki, Ey kavmim, Mısır'ın ve altımda akan şu ırmakların hakimiyeti bana ait değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben hakir olan ve neredeyse hiç konuşamayan şu adamdan daha hayli değil miyim? Burada da hem Firavun, Allah Azze ve Celle'nin kendisine nasip ettiği o mülkü ileri sürüyor. Bir taraftan da Musa Aleyhisselam'ın iki lafı bir araya getiremeyen bir kimse olmasını öne sürüyor. Çünkü dilinde perteklik vardı Musa Aleyhisselam'ın çocukluğundan. işte Firavun Sarayı'ndayken bir imtihan neticesinde bir kıssa var malum. Bundan dolayı çocukluğundan beri Firavun'un dilinde bir, Estağfurullah, Musa Aleyhisselam dilinde bir perteklik vardı. Konuşmada zorlanıyordu. Hatta bu yüzden git Firavun'a konuş diye Allah Azze ve Celle emrettiğinde yanında Harun'u da yardımcı olarak istemişti. Musa Aleyhisselam. İşte onun bu durumunu e, Firavun kullandı. Yani daha düzgün konuşamıyor. İşte hakkı getirmiş. Hem de öyle bir şey ki e, yani e, durumun garipliğini tahayyül edin. E, o zaman dünya yani Firavun'dan ibaret. Yani Dünya'nın mülkleri, hakimiyeti Firavun'dan ibaret. Mısır'da yaşayanlar için öyle bir ortamda tek başına veya bir iki kişi neyse kendisine iman eden düşük kimselerle beraber, Musa aleyhisselam koskoca despot asla astı, astı kesti kestik birisinin karşısına çıkıyor ve hakkı tebliğ etmekle görevlendiriliyor ve bunu söylerken de dili zorlanarak konuşuyor. Böyle bir durumda birisi. İşte bu pozisyonu Firavun kullandı. Ondan beri bu yana kadar Firavun'un konumunda olan herkes de aynı tür şeyleri bahane olarak göstermeye, mazeret olarak göstermeye devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu ayetlerle bizleri işte bu kimselere benzemekten yasaklıyor. Onların sünnetlerine, onların adetlerine uymaktan yasaklıyor. Yine Kehf Suresi 34. ayetinde bahçe sahibinin başka gelirleri de vardır. Bir gün arkadaşıyla konuşurken ona şöyle der. Mal yönünden senden daha zenginim. Adam yönünden de üstünüm. Yani asker, adam, benim adamlarım daha çok. Bunlarla bahçe sahibi de gururlanmış. Bu sebeple hakkı kabul etmemişti. Hakka davet edenlerle alay edenler kafirlere benzer. Burada da yine Allah Azze ve Celle kübürelinin hak daveti karşısında bazı tutumlarını aktarıyor. Zariyat 52-53. ayetlerinde Bunun için kendilerinden önce gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki, ona seyirbaz yahut mecnun dememiş olsunlar. Mecnun cunundan gelir. Yani cinlenme. Cin yani cenne kelimesi gizlilikten. Gizlik manasına gelen bir şey cenne. Cennet bu yüzden gizli bahçe manasındadır. Yani bizim için kaybolduğu için cennete cennet deniliyor. Cin bizim gözlerimize göremediğimiz varlıklar olduğu için onlara cin denmiştir. Cunun da böyle, delilik hakkında kullanılıyor cunun kelimesi. Mesela mecnun denmesi cinlenmiş manasındadır. Yani bütün peygamberlere mutlaka bu sözleri söylemişler. Ya sahir, sihirbaz, büyücü demişler veyahut mecnun, deli demişlerdir. Birbirine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır. Onlar azmış kimselerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine Zuhruf 6-7. ayetlerinde biz öncekilere nice peygamberler göndermiştik. Onlara hiçbir peygamber gelmemişti ki onunla alay etmemiş olsunlar. Mutlaka onunla alay etmişlerdir. Yüklendikleri davanın büyüklüğü oranında bu davayı ilk yüklenen kimselerde en büyük sıkıntılara uğratılmışlardır. Furkan 41-42. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Seni gördükleri zaman... Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? diyerek seni alay almaktan başka bir şey yapmıyorlar. İlahlarımıza ibadet etmekte direnmeseydik, neredeyse bizi onlardan saptıracaktı demektedirler. Fakat onlar azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır. Keyf 56. ayeti. Biz peygamberleri yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Küfredenler ise Hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ayetlerim ve korkutuldukları şeyi alaya alıyorlar. Evet, burada işte önemli bir kaidenin ifadesinde görüyoruz. Bilbatılı yücadilüllezine keferû bilbatılı. Yani batıl ile mücadele ederler. Hakkı batılla gidermeye çalışırlar. Yani hak batıl surette gelmez fakat batıl hak suretinde gelebilir. Batıl ehli her zaman üzerinde bulundukları yolları yani mutlaka kendilerini tatmin edecek bir takım açıklamalarla pazarlamak zorundalar. İşte delil bulamadıkları zaman ataları getirmeleri, işte bu kadar insan ne olacak, işte bu kadar alimler falan filan hep yani hakmış gibi gözüken gerekçeler öne sürüyorlar. Batıllarını süslemek için. Namaza çağırdığınız zaman onu alay konusu ve oyuncak ediniyorlar. Bu onların akıllarını kullanmayan kimseler olmalarındandır. Bu da Maide 58. ayet. Alaycı üslup hep. Mutaffifi'nin 29-33. ayetlerinde suç işleyenler dünyadayken iman edenlere gülüyorlardı. Yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine göz kırparlar, yani aşağılarlar, hor görürler, göz kırparlar bu yüzden. Ailelerine dönünce de yaptıklarıyla gülüşüp eğlenirlerdi. Müminlere gözcü olarak gönderilmedikleri halde, onları görünce bunlar sapık kimseler derlerdi. Yani iman edenlerin e, kevni olarak sünneti bu. Yani iman edenler bu etiketlere maruz kalacak. Yani kıyamet gününe kadar böyle. Yani bundan kurtuluş yok. Kimi zaman işte Vahhabi diyecek, kimi zaman mezhepsiz, sapık veya e, tarih boyunca neler söylenmişse, işte Hümeynici denmesi gibi, işte bugün de yeni bir şey daha çıkarlar, IŞİD'ci gibi. Bu tip şeyler e, iman edenlerin imtihan edildiği geldikleri e, yaftalardan ibaret. E, bu sayede iman edenler cennetlerde Mertebeler kazanır sabretmeleri halinde. Bunları itham edenlerinde ancak ateşi artar. Allah bizi onlardan eylemesin. Maide 57. ayeti. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden olup da dininizi alay konusu ve oyuncak edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun. Bu ayette açıkça velâ ve berâ'ya işaret ediyor. Yani senin inancını, senin dinini alay konusu edinen, oyuncak edinen, yani akidenle, inancınla alay eden, amelinle alay eden kimseleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş iseniz Allah'tan sakının. Çünkü böyle bir dostluk nifaktan kaynaklanır. Yani mümin insanın, insanın boşluğunda tek bir kalp vardır. Eğer batıldan buğz etmezse bu kalp haktan buğz eder hale gelir. Yani insanın böyle bir salahiyeti yok. Kalbine tahakkümü söz konusu değil. Eğer Allah ile, dini ile, Resulü ile, yani bizim yüceltmemiz gereken değerleri aşağılayan kimselerle Gereken berayı uygulamazsak, gereken tavrı koymazsak, Allah'ın bize emrettiği gibi, Resul'ün bize emrettiği gibi, yani Allah'tan sakınmazsak, o zaman o kalp hakka buzeder hale gelir. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Yani batıl ehline karşı Allah'ın emrettiği çizginin konulmayıp da tavizkar tavır alınması neticesinde bu kimseler de, yani kalpleri birbirine benzedi diyor ya Allah Azze ve Celle, e mutlaka kalpleri birbirine benziyor ve bu kimseler artık haktan buğz hale geliyor. Mesela düşünün, işte bidat ehlinin, batıl ehlinin bilerek veya bilmeyerek, yani toplum içerisinde bilerek veya bilmeyerek batıl işleyenlerin işte davetten uzaklaşmasınlar, insanlar uzaklaştırmış olmayalım gibi masumane gözüken gerekçelerle üzerine vacip olan hakkı terk ettiklerinde insanlar, yani biz tabii ki insanların kaçırılması, uzaklaştırılması, bunu demiyoruz bak. Ama e, bunun için sen sana farz olan veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından sünnet kılınan, din kılınan şeylerden taviz vermeye kalkarsan, onları kazanmak için güya ne oluyor? Bu sefer senin gibi yapmayanlara düşman oluyorsun. Çünkü onlar artık aşırıdır senin gözünde. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, amel eden kişi senin gözünde aşırı gözükmeye başlıyor. Çünkü sen o sünneti terk ettin. Niçin terk ettin? Henüz iman etmemiş veya iman etmişse de batıl ameller üzerinde olan, gerektiği gibi iman etmemiş Rasul'e ittibayı e, idrak etmemiş kimseler hoşlansın onlara yakın olayım diye sen onlara yakınlaşmak adına bir takım sünnetleri terk ettin. Yani kendini yaktın. Aslında kendini yakmakla kalmıyorsun. Başkaları için de fitne oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, bunlar işte dinden soğutanlar. Yani kafir bile demiyor bunu. Batılın ehli olan, batılın savuncular bile söylemezken bunu, bu gibi niyetlerle onlara yanaşan insanlar bu söylemleri kullanıyor. Bunlar dinden soğutanlar, bunlar aşırılar, bunlar sert. Yani dün nasıl, mesela mezhep ehli, tarikat ehli e, bunu Sünnet eline karşı kullanıyorsa... Tevhid eline karşı kullanıyorsa... Mesela bunlar tekbirci... Bizi tekbir ediyorlar bunlar... Hayır tekbir etmiyorlar... Size şirk nedir... Tevhid nedir... Bunu anlatıyorlar... Buradan... ithama kalktılar... İşte bunlar... Tekbir ediyorlar... Bunlar hemen bizi müşrik... işte şöyle yapsam müşrik diyorlar... Falan diyerek... Tamamen batılı sahiplenme moduna girdiler... Başkalarına da fitne oldular... Nasıl başkalarına da fitne oldular... Bu tarafta kalan insanların cahilleri de bunların art niyetli tavırlarına karşı başka bir art niyetli tavra girdiler. Onlar bu sefer hakikaten tekbir etmeye başladılar. Yani birinin aşırılığı, birinin daha başka aşırılığını getirdi. Yani kendinizi o kimselerin yerine koyduğunuz takdirde, yani onların kafasıyla düşündüğünüz takdirde, mesela bu adamlar, sufiler, hadis ehlini, sünnet elini, tevhid ehlini, Hadisleri inkar etmiş gözüyle bakıyor. Niye? Çünkü Sufiler çoğunlukla uydurma ve batıl hadislere dayanıyorlar. Onlara göre işte Rasule iman, ittiba, işte aşk, sevgi, Allah sevgisi, Rasul sevgisi bir takım hurafelere, kıssalara dayandırılmış bir vaziyettedir. Onlar bunu din edinmişler. Evliya dedikleri, alimler dedikleri kimselere de bulundukları mertebeden çok daha fazla yerler tayin etmişlerdir. Sen ona gerçek yüzünü gösterdiğin zaman, yani gerçek mertebesine indirdiğin zaman veli kabul ettiği birisini. Kardeşim sen veli kabul ediyorsun ama senin veli kabul ettiğin bu adam veli de olsa insandır. Kaldı ki hele bir de veli değilse, Allah'ın düşmanı biri ise, Celahettin Rumi gibi bir hainse, onun da gerçek yüzünü ortaya çıkardığı zaman bunu kabullenemiyor. Taassupla buzağı sevgisi içirilmiş cesine, batılı içmişse, taassupla bunu savunmaya kalkıyor. İşte geçenlerde bir tane örnek vermiştik. Mesela işit, e, tesbih'e karşı çıkıyormuş bir yerlerde, böyle bir şeyle karşılaşmış adam birisi, meşhur yazar, araştırmacı yazarlardan birisi, işit karşı çıkıyor ya tesbih'e, sırf işit karşı çıkıyor diye bu adam hiç tespih kullanmadığı halde tespih kullanmaya başladığını söylüyor. Artık tespih taşıyorum diyor. Sırf işit karşı çıkıyor diye. <gülüyor> Demek ki biz buradan şunu çıkaracağız. Bizim haktan uzaklaştırmamız ancak hakkın dışına çıktığımız zaman söz konusu olur. Evet, tespihye karşı çıkmak haktır. Buna kimse karşı çıkamaz. Yani karşı çıkılmasına karşı çıkamaz. Batıldan reddedilir. Ama neden işitten dolayı tavır alınıyor Çünkü onların temelde sünnete uymayan tavırlarından dolayı. Yani işit gibi zihniyetler ve daha öncesinde eşit yokken de var olan bir takım e, sapmış gruplar, Müslümanlardan bazı gruplar, Sufilerin dediğini haklı çıkaracak şeye getirdi. Siz şimdi şurada oturduğunuz yerde hayır biz tekvir etmiyoruz. Biz Müslümanları tekvir etmiyoruz. Olayın aslı şudur, şudur. İstediğin kadar söyle. Tekvir eden var mı? Ve kendisine Selefi diyor mu? Kitap ve sünnet başka bir şey kabul etmeyiz diyor mu? Bunu söyleyen adamların ağzıyla şeytan hep konumlarını koydur, gereken yerlere tuzaklarını kurdu. Eskiden olduğu gibi yani hak aşırılıkların arasında gizli bir vaziyette kaldı. Yani adil olmak, kitap ehline karşı adil olmak, Yahudi'ye karşı adil olmak, Hristiyan'a karşı hatta kitapsıza karşı adil olmak, Müslümana karşı adil olmak, Müslümanların 72 fırkası varsa, 73 fırkası varsa bunların hepsine karşı da adil olmak neyi gerektiriyor? Hepsinin konumunu yerle yerince değerlendirmeyi gerektiriyor. Ama bunların hiçbirisi, haktan sapan fırkaların hiçbirisi adil değildir. Hiçbirisi muhalifini konması gereken yere, olması gereken yere koymaz. Buna zulüm diyoruz. Yani bir şeyi hak ettiği yere koymamak, hakkını vermemek zulümdür. Bu yüzden bir dâlet elinin tamamı İslam ümmeti içerisinde fırkaların tamamı 72 fırkanın tamamı kendilerinden olmayan aslında tekfir ederler. Bir tek Nebi Aleyhissatvesam bildirdi, benim ve asabımın yolu üzerinde bulunanlar diye bildirdi kimseler tekfir etmezler muhaliflerini. Çünkü onlar bir hevaya binaen bir şeye itikad etmişler. amelleri ona göredir. Kendilerinden olmayanı tekfir ederler. Biz ise şöyle görüyoruz. 72 fırkaya da mensup olsa hepsi İslam ümmetidir. İslam ümmetinin içerisinde münafıklar vardır. Yok değil. Hatta çoğunluktadır. Allah Azze ve Celle'ye bu çoğunluktan dolayı e, kitabında mesela Bakara Suresi'nin başından alırsanız iman edenleri 3-5 ayetle zikreder. Küfredenleri bir iki ayetle zikreder. Arkasından epey bir çok sayıda ayette münafıklardan bahseder. Çünkü iman eden azdır. Mertçe kafir olan da azdır. Geri kalanı nifak ehli. Yani e, bocalayan, hak hususunda bocalayan, bir ona bir ona kalbi meyleden, hak konusunda kesin çizgilerini koyamayan, gerek itikat konusunda gerekse ameller konusunda. Dolayısıyla içte kalan nifak ehli, yani kendisi İslam'a nispet eden nifak ehlinin e, şu türden sözleri söylemesi İslam ümmetinde kıyamete kadar devam edecek. Belki şunları artık kafirler söylemiyor veya kafirleri biz işitmiyoruz. Ama ümmet içerisinde nifak ehli hakka tabi olmasının önünde bu tür ithamlar yapa gelmeye devam etmişlerdir, edeceklerdir de. Bu sebeple e, mesela çoğunluğu ölçe edinen insanlar, insanların çoğu dediği zaman, işte insanların çoğu bugün kitapla, sünnetle amel etmeyi, Nebi ve Vesselam'ın ashabının yaşadığı neyse, o esaslar üzerinde sebat etmeyi sapıklık olarak değerlendiriyor. Çoğu. Çünkü 72 fırkanın 72'si de sapık olarak değerlendiriyor reylü sünnet. Tekvir eden de var tabii. 72 fırka, her biri ehl sünneti sapık olarak değerlendiriyor. Biz de onları sapık olarak değerlendiriyoruz. Aramızda ihtilaf var mı? Var. Bu ihtilafa Allah Azze ve Celle işte kıyamet günde hükmedecek. Ama dünyada şu ihtilaftan dolayı imtihan olarak üzerimize ne düşüyorsa biz bunu yaşamak zorundayız. Yani birileri bize sapık dedi diye bunu bırakamayız. Zaten bundan kurtuluş yoktur. Sapık bir yol tutsan dahi sana gibileri yine sapık diyecek. Nereye gitsen o sapıklık damgasını yiyeceksin. Eğer samimi olursan, samimi olmazsan sapık demezler. Münafıkça davranırsan sapık demezler. Mesela Mustafa İslam'ın oğlunu düşünün. Ona biz sapık diyoruz sadece. Diğerleri demiyor. Niye? Adam çünkü kendi akidesinde bile münafık. Mesela hakka adaletle şahitlik hususunda... Bir kimse bidat ehli olabilir, onun şahitliği bidat ehlidir diye reddedilmez. Hristiyanın veya Yahudinin şahitliği reddedilmez. Ne, ne şartla? Samimi olması şartıyla. Eğer kendi e, ortaya koyduğu akidesinde samimi ise tamam. Yani onun şahitliğine itibar edilir. Ama mesela sünnet inkarcılarının büyük kısmı samimi değil münafıklardır. Onlar sünnet inkarını sadece... Resul'e ittiba edememek için etmemek için maske olarak kullanıyorlar. Yoksa gerçekten Kur'an mı diyorsun? Gel bakalım deriz. Şu ayeti, şu ayeti, şu ayeti şöyle bir bağla. Bunun bağlamına gir. Ama onlar Kur'an ile amel etmemek için, Allah'ın vahyiyle amel etmemek için sünneti devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Onların gayesi bu. Bunların içerisinde kendi akidesinde samimi olan, mert olanlar da var. Yani küfründe mert olanlar da var. Ama bunlar azınlık.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 Akideler üzerine olduğu sürece veya Hakk'a karşı şüpheler e, atmak bu yönlü olduğu sürece onunla konuşmak e, söz konusu olamaz. Onlarla beraber oturmak söz konusu olamaz. Olur da unuttun veya gaflete düştün de böyle bir şeye girdin, diyaloğa girdin. Hatırladıktan sonra hiç olmazsa derhal e, onu terk et diyor Allah Azze ve Celle. Yine Nisa 140. ayetinde,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 Yani bunun nifaktan kaynaklandığını da işaret ediyor. Yani bu konuşmaya dalanlar kafirler. Buna karşı çıkmayıp orada oturanlar da beraber oturmaya devam edenler de münafıklar oluyor. Allah Azze ve Celle işte o münafıklarla kafirleri cehennemde birerere getirecektir buyuruyor. Ebu Ureri e Radyalat'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kardeşini aşağılaması kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümana diğer Müslümanın kanı, malı ve ırzı yani şerefi haramdır. Yani akide meselesi, inanç meselesi, amel meselesi yani Müslümanları inandığı değerlerden dolayı yaptığı amellerden dolayı e, aşağılamak bu konuda e, bu haramın kapsamına en öncelikli giren şeylerdir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Hakka davet edenlere cinli, sapık, sefi, beyinsiz ve yalancı gibi ithamlar yine müşriklerin yapa geldikleri ithamlardandır. Şu ara 27. ayetinde Firavun şöyle demişti. Size gönderilen peygamberiniz mutlaka bir cinnidir, mutlaka bir delidir. Bunu Firavun halkına böyle söylemişti Musa Aleyhisselam'dan için. Kalem 51. ayet. Senin hakkında o muhakkak bir mecnun, yani cinnidir diyorlardı, delidir diyorlardı. Araf 60. ayeti. Kavminin ileri gelenleri ise Musa Aleyhisselam'a demişlerdi ki, biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz. Yani Nuh Aleyhisselam'a dahi sapıklık nitelemesini insanlar yapmışlardı. Araf 66. ayeti, kavminin küfreden ileri gelenleri de Hud Aleyhisselam'a şöyle demişlerdi. Biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve zannediyoruz ki sen yalancılardansın. Burada sefih, sefahet ifadesi geçiyor. Sefih, karını, zararını düşünmeyen kimse demek. Eee... Hatırlayacaksınız Bakara Suresi'nin başında münafıklarla ilgili ayetlerde de münafıklar onlara insanların iman ettiği gibi iman edin, siz de iman edin denildiğinde Allah Azze ve Celle sahabeleri kastediyor. Yani insan diye, insan vasfıyla sahabeleri zikrediyor. Onlar da e, mukabil olarak diyorlar ki, sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edelim? Yani biz o alçak, kârını, zararını düşünmeyen kimseler gibi mi iman edelim? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki kendisine tabi olan kimselere, onlar da bu ifadeyi kullanıyorlardı. Yani bu ayetlerde bunu münafıklar söylüyor. Burada ise küfredenler söylüyor. Yani bu da münafıkların eylemlerinde, söylemlerinde kafirleri taklit ettikleri, onlara benzerlik arz ettiklerini ifade ediyor. Hud Aleyhisselam'ı inkar edenler de işte biz seni beyinsizlik, yani karın zararını düşünmeyen birisi olarak görüyoruz ve senin yalancı olduğunu zannediyoruz. Yani yalanla da itham ediyorlar. İbn Abbas radıyallanma onlar ihanet ettiler. Tahrim suresi 10. ayetini şöyle tefsir etti. Onlar zina etmediler. Lakin Nuhalesam'ın hanımı onun hakkında mecnundur diyordu. Yani Nuhalesam'ın hanımı için bildiriliyor onlar ihanet ettiler diye. Hanım ve çocukları eee şey birisi Nuh Aleyhisselam, birisi Lut Aleyhisselam'ın hanımı. Onlar ihanet ettiler. Buradaki ihanet zina ile ihanet değil. İbn Abbas radıyallahu diyor ki Nuh Aleyhisselam'ın hanımı Nuh Aleyhisselam hakkında mecnundur diyordu. cinnidir diyordu. Yani bu tuhaf bir şey. Yani tuhaf bir imtihan, zorlu bir imtihan. Yani zaten e, hak daveti getirmiş Nuh Aleyhisselam. Ona bir sürü insan Dünyanın her tarafındaki herkes zaten karşı çıkıyor. İşte delidir diyorlar, sapıktır diyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Ama hemen yanındaki hanımın, o da, onunla da imtihan ediliyorsun. Yani o da cinnidir diyerek böyle bir ihanete maruz kalıyor Nuh Aleyhisselam. İşte bu ihanet oydu diyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı ise, onun ihaneti ise, gelen misafirlere haber veriyordu. Onun kavmi biliyorsunuz, e, cinsi sapıklık illetine, mümkünün, e, maruz idi. Buna e, düşkünlerdi. Ve Lut Aleyhisselam'ın hanımı da ispiyonculuk yapıyordu. Yani bir erkek misafiri geldiği zaman e, sapıklık yapmaları için kavmine ispiyonluyordu. Onların ihaneti de buydu. Yani hak konusunda peygamberlerin yüklenmiş olduğu, ilk başlangıcını peygamberlerin yüklenmiş olduğu bu daveti yüklenen, onların e, mirasını ilim mirasını, davet mirasını, akide mirasını üstlenen varisleri olan ilim ehli ve amelleriyle onlara benzeyenler ve onlara benzeyenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Allah yolunda en çok musibete uğrayacak kimselerdir. Bu bazen çoluk çocuğunla, hanımınla, eşinle, kavminle, en yakın akrabalarına da olabilir. Fakat bu asla haktan tavizi gerektirmez. Bilakis haktan taviz vermek şeytanın en büyük tuzağı. Allah Azze ve Celle ayetleri geçti. Biz bunun için yarattık. Bunun için imtihan ettik diyor. Buldu buldu da aramızdan bunu mu? Böyle diyecekler yani. Ama birileri de çıkıyor davet adına böyle demesinler de ne yapalım? İçerikten taviz verelim ki bazı konularda taviz verelim ki böyle demesinler. Müşrikler böyle demesin. Münafıklar böyle demesin. Bundan kurtululma diye bir şey söz konusu değil zaten. Hiç olmazsa sen hakka tabi ol da öyle seni itham etsinler. Sen sünnete uy da, peygamberin sünnetine uy da sana delil diyeceklerse öyle desinler. Sünneti terk edip de delil demeyecekler mi sanıyorsun? Sapık demeyecekler mi sanıyorsun? Öyle de diyorlar. Yani Abdullah yolcu gibileri düşünün veya buna benzerlerini düşünün. Yani onların verdikleri tavizler kendilerini beladan mı kurtaracak? Yani sen AKP'ye oy verdin diye seni işitçi saymayacaklar mı? Sakalına tükürmeyecekler mi? Hiç olmazsa sen hakka sarıl da çektiğin eziyetten dolayı ecir al. Yani bundan kurtuluş yok. İmtihan e, bunun için. Fakat bu tepkileri verenler, yani hakkı sapıklıkla itham edenler bir delil üzerine değiller. Onlar çoğunluğa uyarlar. Allah Azze ve Celle'de de çoğunluğun iman etmeyen, akletmeyen, düşünmeyen kimseler olduğunu belirtiyor. Onlar çoğunluğa uyarlar, zanna uyarlar. Çoğunlukta zanna uyar. E, fakat delilleri yoktur. Hak ehlinin hakta sebat etmesinde kendilerini tatmin eden yegane unsur, Allah Azze ve Celle'den gelen vahye sarılmaları, bunun kesin bir hak olduğunu bilmeleridir. Ve iman edenler ahiret gününe iman ediyorlar bu dünya hayatının geçici bir yurt olduğuna çünkü bir rüya mertebesinde görün, bir insan rüyasında en güzel şeyleri görse, en güzel makamlarda görse kendisini en güzel imkanların içerisinde görse, uyandığında bunların hiçbir hükmü olmayacak. Veya en kötü kabusları görse uyandığında bunun kendisine hiçbir zararı olmayacak. Ama dünya hayatının rüyadan farklı bir yönü var. Dünya hayatında bizler irade sahibiyiz. Rüyalarımıza hakim değiliz. Yani rüyalarımızda tercihte bulunamıyoruz. Ama dünya hayatında biz isteyerek, irademizle bir hayat seçiyoruz. Ve biz delillerin, vahyin bize gösterdiği yola samimiyetle sağladığımızda elbette bir takım musibetlere, sıkıntılara, insanlardan veya Doğal afetlerden, doğal Allah Azze ve Celle'nin musibetlerinden, öyle de böyle. Veya hastalıklarla, ne bunlar? Bunların hepsiyle imtihan edileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple daha önce bab geçmişti. Mesela kafir ve münafık olan kimsenin hiç hastalanmadığı, yani hiç hastalanmamanın küfre bir delalet olduğu. Çünkü iman edenin mutlaka, imtihan edileceği bir takım şeylerle, sıkıntılarla mutlaka imtihan edileceği. Dünya bunun için. Biz bu dünya rüyasından uyandığımızda artık e, arkasında ölüm olmayan, arkasında kurtuluş olmayan, kaçış olmayan bir hayat bekliyor. Bu ya cennet ya cehennem. Bizim bütün mücadelemiz bunun için. Biz e, ona talip olduğumuz için yani Allah katındakilere dünyada kendi elimizde insanların ellerinde bulunanlardan daha fazla değer verdiğimiz için Dünyada kadın, mal, mülk, mide yani şehevi olan ne varsa, insanın arzuları istediği ne varsa bunların hepsinden helal dairesinde kanaat ederek Allah'ın bize çizdiği az olan şeylerle yani helal dairesinde züht ile hatta helalden bile züht ile Allah katındaki şeylere talip olacağız. Yani dünya imtihanımız bunun için. Bu imtihanın farkında olan bir kimse de şunlara aldanmaz. Yani Allah yolunda uğradığı musibetlere aldanmaz. Çünkü dünyada uğrayacağınız hangi musibet varsa, yani hakkın yolunu tuttuğunuz için insanlardan göreceğiniz hangi eziyet varsa asla Allah Azze ve Celle'nin cehennemiyle kıyaslanamaz. Onlardan göreceğiniz ödül de yani hakkı terk ettiğiniz takdirde onlardan size... E, sağlanacak imkanlar da asla Allah Azze ve Celle'nin cennetiyle boy ölçüşemez, kıyaslanamaz. İşte bu imanımız bizim musibetlerimizi rahatlıkla karşılamamıza, yani gönlümüzün tatmin olmuş bir halde insanlar ne derse desin, önemli olan Allah Azze ve Celle'nin bize ne diyeceği, Resulünün kıyamet gününde bizi nasıl karşılayacak? Dostlarından, komşularından mı? Yoksa düşmanlarından mı? Biz bunun derdindeyiz. Evet, küfredenler peygamberlerine şöyle demişlerdi. Sizi ülkemizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da siz mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Onlar dinlerine dönmedikçe senden razı olmazlar. Çıkaracaklar. Yani imkanlarını buldukları takdirde Çıkaracaklar. İstemiyorlar. Dışlarlar. Onlar ise şöyle demişlerdi. Ey Lut eğer buna son vermezsen mutlaka sürülenlerden olacaksın. Lut Aleyhisselam'a da bir pisliğe karşı çıkıyor. Yani cinsel sapıklığa karşı çıkıyor. Eğer sen buna son vermezsen bu karşı çıkışlarına seni sürgün edeceğiz. Mutlaka bu olacak. İşte hak ehlinin dışlanması e, ne zamanki küfür ve nifak ehli çoğaldı, kalabalıklaştı. Hak ehli emri maruf, nehyan, münkeri yapmadan duramaz. O yüzden hak ehli özellikle selefiler katı, kaba kimseler diye adı çıkmıştır. Niye adı çıkmış? Niye böyle diyorlar? Çünkü emri maruf ve nehyan, münkeri bir tek selefiler terk etmemiştir. Bu yüzden onlara kaba, katı kimseler, selefiler çok katı, çok kaba, çok sertler ee, bu şekilde e, namı yaygındır dünyada selefiler Bunu sertlik, üslupsuzluk bu gibi şeylerle nitelerler. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın cinsel sapkınlığa sapmış bir kavme karşı çıkması onların nezdinde bir üslupsuzluktu. Bütün peygamberlerin küfreden kavimlerine karşı getirdiği şeylerde sert, kaba, katı şeylerdi onların nazarında. Ama bizim nazarımızda değil. İbrahim Aleyhisselam'ın sözündeki netliğe bakın. Siz tek olarak Allah'a iman edinceye, birleyinceye kadar bizimle sizin aranıza düşmanlık girmiştir. Sizi tekfir ediyoruz diyor İbrahim Aleyhisselam. Babası ve kavmine. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Bu kadar sert bir sözü Allah Azze ve Celle bakın İbrahim Aleyhisselam nasıl vasılıyor. Halimun evvah. İbrahim aleyhisselam yani çok ağırbaşlı yumuşak birisiydi. Çokça ağlayan, yufka yürekli birisiydi İbrahim aleyhisselam. Ama ne diyor? Musa aleyhisselam git Firavun'a o azdı diyor. Yumuşak konuş diyor değil mi? Peki Firavun ne diyor? Şey estağfurullah Musa aleyhisselam ne diyor Firavun'a? Yani yumuşak konuşması İsra suresinde anlatılıyor. Sen sapıksın diyor. Yani ceberut, despot bir adam. E, yani mülk onun elinde, dünya mülkü, mısır mülkü. Yani e, ölüm veya serbest bırakma yetkisi o anda onun elinde. Böyle bir yerde Allah azze ve celle'nin git ona yumuşak konuş dediği sözler, yumuşak olan sözler Musa İsa'nın dilinden bu şekildedir. Seni helak olmuş görüyorum ifadesi. Helak olmuşlardan görüyorum diyor. Demek ki insanların Yerham ki Allah insanların nazarında özellikle haktan sapmışlarsa batıla inhiraf etmişlerse ve batılı benimsemişlerse bakış açıları güzel ve çirkin, sert ve yumuşak bu tip şeylere bakış açıları da ona göre şekilleniyor. Yani ayetlerde Allah Azze Celle'nin ayetlerinde şayet e, mealden günlük okumalara devam ediyorsanız yani bu derslere devam ediyorsanız bu ayetlerde bu ifadeleri görürsünüz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ee, i̇nsanlar şimdi mesela rahmeti, yumuşaklığı kendileri belli bir kalıba soktukları için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis geldiğinde kendilerine sert geliyorsa bu hadisi eliyorlar. Yani alemlere rahmet gönderilmiş peygamber nasıl bunu söyler diyor. Ne yapıyor? Hadisi reddediyor. Mesela çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. 10 yaşına geldiği zaman dövün. Ya rahmet olarak gönderilen peygamber nasıl dövün der diyor. Bu hadisi inkar ediyor. Ahmak bu rahmet işte. Yani senin onu dövmen 10 yaşına geldiğinde hala namaz kılmıyorsa... Dövmen rahmettir. Neden kafirlerin tarafına geçip de o gözle eleştiriyorsun ki? Neden kafirlerin bakış açısıyla değerlendiriyorsun bunu? Ondan sonra ne yapıyorlar? İşte dövme, darabe şöyleydi, böyleydi, misal vermekti falandı, filandı. Hatta ayette de bunu yapıyorlar Nisa suresi 34. ayetinde. Allah Azze ve Celle diyor serkeşlik yapan kadın için. E, baktın hiçbir şey e, fayda vermedi. Dövünüz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi biz iman edenler olarak, İslam ehli olarak diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim rahmet kitabıdır, rahmet kaynağıdır. Müminler için, hatta kafirler için de öyledir. Ama onlar bunu işte sertlik görür. Kadını mesela İslam'ın aşağıladığı, rezil ettiğini lanse ediyorlar. İşte dört duvar arasına hapsetti diyorlar. Kadının peki dört duvar arasından çıkması ne getirmiştir topluma? Yani Avrupa'ya bakın. Türkiye'de o hale geldi de ee, Avrupa kadar değil en azından şu an. Ama yavaş yavaş o şeye doğru gidiyor. Avrupa'da sosyal hayat diye bir şey yok. Yani süsleyip püsleyip farklı şekilde lanse ettiklerine bakmayın. Sosyal hayat, huzur böyle bir şey kesinlikle yok. Erkek karısından asla emin değil. Kadın kocasından asla emin değil. Çocuk babasından, anne babasından emin değil. Anne babası çocuğundan emin değil. Huzur yok. Yani e, bunun çok geniş şeyleri var ama sadece basit bir emre muhalefet edilmesi sebebiyle. Kadınlar evlerinde sabretsinler. Yani evlerinde otursunlar, sabretsinler. Onların iş alanı, sabır alanı orasıdır. Hatta öyle ki dini bir ibadet için dahi evinde kıldığı namaz, mahalle mescidinde kıldığı namazdan. Mahalle mescidinde kıldığı namaz işte şehir merkezindeki mescitte kıldığı namazdan. Hatta şunu düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke, Medine için, Mescid-i için, Mescid-i için ne buyuruyor? Buralarda kılınan namaz birinde 500 namazdan, birinde 1000 namazdan. Böyle derecelerinden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeden bir hanım ben seninle beraber namaz kılmak istiyorum. Mescid-i Nebevi'de diyor da, senin diyor evinin ortasına kıldığın namaz Mescid-i Nebevi'de. Benimle beraber kıldığın namazdan şu kadar üstündür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten bakın iman eden için bu yeter. Gerçekten iman eden için, yani Allah katındaki hayrı arzu eden için, sevabı arzu eden bir kadın için, işte tutturup da ille ben namaza camiye gideyim diye ısrar etmesi yakışmaz yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kadınlar diyor gece namaz için sizden izin isterlerse onları yasaklamayın. Ama şunu bilsinler ki evleri kendileri için daha hayırlıdır diyor namaz için. Bu namaz, farz namazlar için. Hac için, hac yolculuğunda hanımlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürdü sene onlara diyor ki şu hac yolculuğunuzdan sonra artık diyor sizlere düşen evlerinizin hasırları olmaktır size evlerinizin hasırlarının üzeri düşer. Yani burada sebat edin, sabredin. Kadın için cihat meydanıdır. Evinde oturmak, evin işleriyle ilgilenmek, kocasıyla ilgili vazifelerini yerine getirmek. Erkeğin cihadı başka, kadının cihadı da bu. Ama kadınlarımız bununla sabretmiyor. Onların adına erkekler de avukatlık yapıyor. Diyorlar ki, işte kadınlardan da hocalar olsun, şunlar olsun, bunlar olsun ne için hocalık yapacak kadın? Evlerinizde oturun demek için mi? Evlerinizde oturmaya sabredin demek için mi? Yoksa başka bir şeye mi çağıracak bu kadınlar? Allah Azze ve Celle kitabında bunu söylüyor mu? İlk cahiliye dönemindeki gibi teberrütçe Yani kadınların serbestçe, rahatça, yani herhangi bir zarunlu ihtiyaç olmadığı halde rahatça dışarı çıkmaları, sosyal hayata katılmaları. Erkeklerle dışlı olmaları, ihtilat fitnesi böyle bir hayat. Beraberce erkekle yiyip içtikleri böyle olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Peki bu kadınlar neye davet edecek? Bugün mesela Diyanet vaize kadınlar yetiştiriyor. Başka yerlerde bunlar taklit eden daha önce mesela hanım hocalar vardı. Tarikatçılarda falan vardı. Yani Diyanet'ten çok önce başlamış bir şeydi. Selefiler arasında da bunu bu bidati canlandırmak isteyenler oldu Türkiye'de malumunuz. Şeyh Elbani Allah rahmet eylesin bu konuda kadın davetçi bidati ile ilgili bazı fetvalarını tercüme etmiştim, yayınlamıştım. Fakat basit görünen şu isyan yani Allah Azze ve Celle'nin kadınlara evlerinde oturun, evlerinize sebat edin, sabredin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine hakeza bu şekildeki emirleri. Basit görünen bu şeydeki bir e, muhalefet sosyal hayatı tamamen felç eden, berbat eden bir unsurdur. Ümmetim erkekleri hakkında kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor. Yani bu kadını aşağılama değildir. Mesela şarkıyatçı, oryantalist bakış açısı, işte kadın böyle aşağılanıyor diyor. İşte kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Bu kadını aşağılamak değil, belki erkekleri aşağılamaktır. Erkeklerdeki kadın zafiyetini aşağılamaktır bu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeyi anlatmıştır. Ümmetin hakkında... Cennete kendilerini iletecek, cehennemden uzaklaştıracak her şey açıkladığını beyan etmiştir. Böyle olmasına rağmen diyor ki, sizin hakkınızda en çok, yani geride kadın fitnesi. Kadından zararlı bir fitne bırakmadım. Fitne, kadın fitnedir diyorlar. E fitnedir. Fitne imtihan demek. İmtihan sebebidir. Kadın, ümmetin erkekleri için önemli bir imtihan sebebidir. Kadınların fitnesi ise maldır. Başka bir hadiste de malın en büyük fitne olduğu bildiriliyor. Dünya çiçeklerinin açılması, insanların dünyala düşkünleşmesi. Yani bunlar her ikisi de aynı içkinin insanı sarhoş ettiği gibi sarhoş eden fitnelerdir. Allah buna düşürmesin. Kalplerimizi sebat üzere kılsın. Her ikisi de bağımlılığı, nasıl ki içki bağımlılığı insan kolay kolay terk edemiyor. Kurtulması zor bir illet hem kadın fitnesi hem de dünya malı fitnesi insanı e, içine çektikçe çeken e, bir şeydir. Bunun tek çaresi var. Kurtuluşun çaresi. O da Allah'ın emrettiği gibi nasıl ki işte dünyadan zühd ettiğinde dünya sana boyun eğerek geliyorsa, dünya ilgisiz kaldığında kadın fitnesi de böyledir. Mal fitnesi de böyledir. Yani sen Dünyadan züyt edersen, Allah Azze ve Celle kutsaliste buyurduğu gibi, sen kendini bana kulluğa ada ki, kulluğuma yöner ki, ben senin kalbini ve elini zenginlikle doldurayım buyuruyor. Evet. Tuzlu su, deniz suyu içtikçe içesi gelir diyor insan. Yani bir türlü doymaz suya. Böyle diyorlar tecrübe edenler. Yani tuzlu suyu. susattıkça, içtikçe susarsın. Daha fazla içersin, daha fazla içerisin. En sonunda öldürene kadar, helak edene kadar. Dünya malı böyle bir şey. Yani siz dünyalığa kavuştukça... ...arkası kesilmeyecek, daha büyük bir hırsla, ihtirasla onun içine kapılacaksınız. Kadın meselesinde de böyle. Kadın fitnesinde de böyle. Yani ben şehvetlerimi giderim, bunun arkası kesilecek değil. O yüzden... E, şeriatın koyduğu ölçülerde hareket etmek. Mesela eğer kişinin evlenmeye, meşru yoldan evlenmeye gücü yetmiyorsa, orucu tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani imkanı yoksa kişinin evlenmeye, oruçla önlü kesin diyor. Bak. Bugün işte e, batıl ehli bazı kimselerin yaptığı gibi, İstimna gibi şeyleri yönlendirmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Oruç diyor. Yani şeytanın, damarlarda gezen şeytanların önünü kesecek oruç. Açlık ve suzlukla terbiye etmeyi tavsiye ediyor. Yani sünnette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde gerek ferdi, gerek içtimai problemlerimize, içinde kaldığımız sıkıntılara çözüm olacak şeyleri bulabiliriz. Din kamildir. Dinimizle ilgili hiçbir sıkıntı Açıklanmadan bırakılmamıştır. O yüzden Kur'an ve sünnet dışında başka çözümler aramanın alemi yok. Kadın davetçi fitnesi de böyle bir şey. Yani kadınları çıkaracaksın, davetçi yapacaksın. Yani Allah'a itaat etmeyen kadınlar, Allah'ın emrini yerine getirmeyen kadınları yetiştireceksin. Onlarda da neye yetiştirecek, neye davet edecek, ellerinize oturun demeye mi? İşte kadınlar ilim öğrensin, güzel. İlim ne için? Mesela bizim Allah Azze ve Celle'nin her birimize farz kıldığı ilimler, her Müslümana farz diye bildirilen ilimler, kulluğumuzda gerekli olan ilimler. Kadına kulluğunda farz olan ilim nedir peki? Oruç, işte kadın koca hakları. Yani bunlar çocuk yetiştirmeyle ilgili şeyler değil mi? Bunlar. Peygamber Aleyhisselat vesselam acaba bu hususta eksik bir şeyler mi yaptı? Yani sahabeler, herkese böyle. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bugün mesela insanlar okullara çocuklarını gönderiyor. Bu bir sünnete muhalefettir. Yani kitaba ve sünnete muhalefettir. Bu okullar kimin okulları? O çocukları bizim yetiştirmemiz lazım. Yani yetiştirilmesi gereken bir dönemleri var çocukların. Yani alabilir, eğitilebilir oldukları an. Bunu batıl şeylerle okullarda dolduruyorlar. Hiç gereksiz, üzerlerine farz olmayan, belki hayatları boyunca da hiç lazım olmayacak şeylerle robot haline getiriliyorlar. Çocuk senin eline geçtiği zaman, yani diyelim ilkokulu bitirdi, 8 sene mecburi tutuyorlar. 8 seneden sonra sen bu çocuğa ne verebilirsin ki? Artık isyankardır. Hiçbir sözünü dinlemez. Sen buna ilahiyat bile okutsan, cahil bir çocuk. İlahiyat bile okutsan, ancak cehalet veriyorlar. İlahiyatlar, ilahiyat fakülteleri bugün, İmam Hatipler hakeza böyle... İslam nasıl tahrif edilir, Müslümanlık hakkında nasıl şüpheler üretilir, bunun için tasarlanmış okullar pozisyonda şu an. Sünnete nasıl şüpheyle bakılır? İmam Hatip okullarında, İmam Hatip hocaları İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor, Mehti Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor, bunları ahmaklık, saçmalık diye daha o çocuklara öğretiyorlar. Ama düşünün, böyle şeylerle şüphelere düşüyorlar ama İmam Hatip'lerde bile inanın namazı öğretmiyorlar. Orucu öğretmiyorlar. Yani dinlerinde lazım olacak bir şeyi öğretmiyorlar. Fakat dinlerinden nasıl uzaklaşırlar, bilinçli bir şekilde nasıl uzaklaşırlar, bunların eğitimini veriyorlar. Bu en ehveni görülen okulları. Diğerleri ise zaten fıtratları, hayal duygularını yok eden sistemler. Sistemli bir şekilde giden bir şey. Yani düşünün, hiçbir anne baba herhalde yani iman olan kalbinde iman olan hiçbir anne baba böyle bir şeye tahammül edemez. Senede 4 veya 5 sefer şirk bayramları var. 23 Nisan'dır 19 Mayıs'tır falandır filandır bundan öte her gün işte put karşısında saygı duruşu ant töreni falan filan bir sürü şeyler. Her gün bunun üzerine eğitiliyor bu çocuk her gün bunun üzerine eğitiliyor her gün kız erkek karışık vaziyette oturtuluyor her gün fasıklara karşı sevgi üzere eğitiliyor. Ve sen bu çocuğa din eğitimi vereceksin. Yani hayalperest olmamak lazım. Din eğitimi ancak uzaktan baktığı, işte şurada şu tavırları aktardık ya, kafirlerin, münafıkların, Müslümanlara iman edenler karşı tavırları, ancak bu tavırları koyan insanlar yetiştiriyor bu okullar. İmanla ilgili bir eğitim verdiysen, çocukluk çağlarında, çok geçmeden insanın tabiatı müsait değil zaten buna. Çok geçmeden o tabiatı okulda bozuluyor, o fıtratlar bozuluyor. Bu Kur'an'a ve sünnete aykırı eğitim şekillerinden birisi. İşte bütün bunlar şunun için söylüyoruz. Gerek kadınların eğitimi, gerek çocukların, gerek büyüklerin, küçüklerin. Fark etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu eğitimi mescitlerde vermiştir. Bütün ileri geri laf söyleyen, eleştiren, saldıranların tavırlarına kulak tıkayarak sahabeler de hakeza aynı yolu takip etmişlerdir. Bizim de başka bir yolumuz olamaz. Yani din alimi dediğimiz insanlar, işte kürsülerde, kadın erkek salonlarda, şuralarda, buralarda eğitim görüp de yani hayatını kitaba ve sünnete muhalefet üzerine yaşayarak öğrenenlerden olmamalı. Adam ilahiyat profesörü, hadis profesörü ama daha bu eğitimleri aldıyır. Suudi için de geçerli, bu başka yerler için de geçerli. Bidat olan ortamlar mescit dışında, ilim mekanlarında. Eğer kadın erkeğe karışık değilse bile bidat olan ortamlarda yetişiyor bu insanlar. Batıl işte hak ancak hak ile gelir, hak görünümünde gelir ve haktan ibarettir. Batıl ise hak suretinde gelir. Hak hiçbir zaman batıl surette gelmez. Bu hayatımızın her alanını kuşatan bir parola. Peygamberlerin hayatları da asla siyaset, yani politika manasındaki bir siyaset, insan toplama, taraftar toplama şeklinde olmamış. Bilakis Allah Azze ve Celle neden razı olur? Hep bunu gözetmek üzerine kurulmuş. İnsanların ise bu işten razı olması, olmaması onların plan ve programları dahilinde yer almamıştır. Bizim de peygamberlerin yolunda bir iddiamız var. Onların yolunda ilerlemek gibi iddiamız var. Onların yoluna uymamız gerekir. Yani ecrimiz, alacağımız karşılık sadece Allah katından olacak. Biz sadece oradan bekliyoruz. Fakat ne zaman ki başka yerlerden bir beklenme içerisine girersek, o zaman peygamberlerin yolundan, adım adım sapmaya başlarız Allah korusun Allah izin verirse kötülüğü emredip iyiliği yasaklayanların da münafıklara nifaqıyla benzemesi ile ilgili başlığımız bir sonraki derste devam edecek cühanek Allahümme ve bihamdik ve eshadi lillahillah tevatekelak şerikelak ve istafrukewatubilek an imam.